Açık Kitaptan Alıntılar Ahtapot'un Bahçesi Yani Octopus's Garden Niye İngilizcesini telaffuz ediyorum? Çünkü bir parça ismi Buradaki madde konusu The Beatles'ın en bilinen albümlerinden biri olan Road'da yer almakla birlikte En az bilinen şarkılarından biri Octopus's Garden Kayıt tarihi ise 26 Nisan 1969 Ahtapot'un Bahçesi Sözler ve beste itibariyle John Lennon ve Paul McCartney'nin teşkil ettiği ağırlık merkezinden sapan nadir bir Ringo Starr şarkısı. Başka bir videosu olan Ringo Starr şarkısı ve vokalde de, vokalde de Ringo var. Parçanın hikayesi ise şöyle. 1968 yılında Ringo Starr ailesiyle Sardunya'da bir tekne tatili yapmaktadır. Geminin kaptanı kendisine ahtapotlardan ve onların barınma şekillerinden bahseder. Ringo Starr da konuya öyle bir merak zarar ki neticede bu parçayı ortaya çıkartır. Ahtapotlar su altında kendilerine deniz kabukları ve taşlar ile bir barınak inşa ederler ve Ringo da parçasında e, ahtapotun bahçesi diye tabir ettiği gibi bir alan belirler. Hayvanların genellikle kokularıyla, kudretleriyle kendi alanlarını çizmesinden dem vurur ahtapot ise bir mekan kurar bir nevi kendi parselini çizer bu minvalde parça sözleri de The Beatles'ın akıbetini işaret eder gibi görünse de aslında kaydedilen The Beatles'ın son albümüydü bu parçanın kaydedilip albümün çıktığı yıl Paul McCartney Linda ile John Lennon ise Yoko Ono ile evlendi her ikisi de kendi müstakil alanını teşkil etmeye başladı. Dolayısıyla parçanın e, direkt o şahsi hayatlardan e, ve Beatles'ın içinde bulunduğu duruma da işaret eden epey bir hikayesi, öyküsü var. Yellow Submarine şarkısı gibi Octopus Garden'da bir çocuk şarkısı havasında olmakla birlikte sürreel sözler de içeriyor. Paul McCartney'nin hunky-tonk piyanosu ile George Harrison'ın gitarı da bu yarık country diyebileceğimiz melodik yapı içinde yer alıyor. Açık Kitaptan Alıntılar